Altın kaplama saat erkek için kullanılabilir mi? Bu yine altın hükmünde olup haram mıdır yoksa kullanılmak caiz midir? Şimdi Cenab-ı Hak Celle Hazretleri altın ve ipeği bu ümmetin erkeklerine haram kılmıştır. Kadınlar ise hem altın hem de ipekten ziynet eşyası ne yapabilir? Edinebilir. Olabilir. Çünkü Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şerifi çok açık ve nettir. İnne hazen haramun ala zukur ümmeti. Evet. Altın ve gümüş ümmetimin erkeklerine haramdır diyor. Net, açık. Ondan dolayı da fukaha ikram ittifak etmişlerdir. Ancak altın ve gümüş madeni bir başka madenle mesela kurşun gibi. Mesela efendim ee, bakır gibi bir madenle karıştırılsa karıştırılsa ve bu karışımda bu karışımda bakılır eğer altın galip ise bu altın hükmündedir eğer bu karışımda bakır veya gümüş e, kalay vesaire gibi diğer madenler fazla ise o zaman da bu nedir altın da gümüş hükmünde değil diyelim bakır hükmündedir evet. kalay hükmündedir Ulemamız bunu böyle tespit ediyor. Şimdi saat, değil mi? bir hmm. demir var maden olarak. Bir de neyi var? Altın, Altını var. var. Burada baktığımız vakitte hangisi daha fazladır? Mutlak surette demir olan fazlalıktır. Dolayısıyla bunu ne yapabilir? Fıkıh itibariyle kullanabilir. Ancak mümin kendisini töhmete düşürecek kendisini töhmete düşürecek ve başkalarının hakkında suizan etmesine sebebiyetecek ve sebebiyet sebebiyet verebilecek olan her türlü davranıştan da ne yapmak zorunda uzak durmak uzak durmak zorundadır. Çünkü Müslümanların kendisine suizan etmesine ve kendisine kem gözle bakmasına, haram işlediğine, günah işlediğine, daha da ileri gidip bazılarının fasık gözüyle bakmasına sebebiyet verir. Bu da kendisi için ne yapmaz doğru olmaz, helal olmaz. O nedenle Kesinlikle altın kaplanmış olan saati değil, onun dışındaki saatleri kullanması gerekir.